Evet, tekbir suresi. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar sallanıp yürütüldüğünde, kebe develer salı verildiğinde, vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, ruhlar bedenlerle birleştirildiğinde, diri diri toprağa gömülen kıza Hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda, amellerin yazılı olduğu defterler açıldığında, gökyüzü sıyrılıp alındığında, cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, kişi neler getirmiş, neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır. Hayır, akıp giden bir kar bulup bir etrafı aydınlatan yıldızlara and olsun, kararmayı yüz tuttuğunda geceye and olsun. Armaya başladığında sabaha andolsun ki o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi Allah'ın katında itibarlı bir elçinin getirdiği sözdür. O orada sayılan güvenilen bir elçidir. Arkadaşınız Muhammed de Mecnun değildir. Andolsun ki onu Cibril ile apaçık ufukta görmüştür. O gaybın hangilerini sizden esirgemez. O bir şeytanın sözü de değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.